Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Hz. İsmail Aleyhisselam'ın Allah yolunda kurban edilmesi meselesi. Onun kurban edilmesi de tam böyle Kuran Bayramı Arefes'inde idi. Önce böyle inşallah Geriden başlayacağız nasıl olsa inşallah Teala. Bunda hem bir babanın oğlunu yatırıp kesmeye kalkışması ve genç çocuğun da bunu uzatıp Allah'ın emrine teslim olması meselesi olduğu gibi. Bir de bunun bir de inşallah kader yönünden ne gibi bağın tarafa işte, kader yönünden. Hz. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu, orada büyüdü, orada kendisine peygamberlik verildi. Yani orada Babil'ler vardı o dönemde. Tabi biliyorsunuz mesela ateşe atıldı ama Allah ateşe yakma deyince ateşte de yakamadı maddedeki özellikler Allah'ın verdiği bir hal ile ödeyimler. İbrahim Aleyhisselam adetleri ateşten çıktıktan sonra şuna buyuruyor. Kale, i̇nni Rabbi seyhidin İnni ben dedi Zahibun ila Rabbi Ben Rabbime gidiyorum. ...Rabbimin emrettiği yere... ...gidiyorum... ...seyeh din... ...Rabbim bana gideceğim yeri... ...hidayet eder buyurdu. Grufadan çıktı... ...yanında... yeni Lut Aleyhisselam vardı. Henüz de o zaman peygamber değil adı Lut. Bir de yanında... ...yeni evlendiği zevcesi... Hayatı Sare vardı... İbrahim Aleyhisselam Urfa'dan çıktı, önce Harrana gitti. Harran şu an biliyorsunuz ilçesi Urfa'nın. Harrana gitti İbrahim Aleyhisselam oraya, orada bir müddet kaldı orada. Ondan sonra oradan Suriye geçti, oradan Mısır'a gitti İbrahim Aleyhisselam. Peki niye acaba oradan Mısır'a geçti? Niye gitti acaba? Mevlânam bize buyuruyor başka etikerlerinde sebilla velledi kadere fedah mevla buyurur. Velledi o Allah güzel o mevla ezelde niye takdir etmişse fedah kulunu oraya yöndendirir. Yani bir kul elinde olmadan aklına olmayan bir şey kul yönelir, yapar, bir şey yapar. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de Allah'a Tane'nin Celleşan'ı yönlendirmesiyle önce Mısır'a doğru yöneldi. O dönemdeki Mısır hükümdarı tabi gümrük kapıları var. Gümrükten giren, geçen kişileri eşleri aranıyor ve ağır gümrük vergisi alıyormuşlar. Bir de bunun dışında eğer gümrüğe gelen yine bir yabancının yanında genç, güzel kadın varsa onlar da alıyormuşlar. hükümde adına. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bunu bildiği için hanımı Hazreti Sare'yi bir sandığa koydu. Bir mal eşya gibi Deveye bağladı. daha eşkıları da de var. Develi gidiyor oraya. Tabi gümrüğe geldi. Baktılar. Sandık kilitli. Aç. İşte efendim işte ver, gümrük yüzü vereyim. Ne derse fayda etmedi. İlla açtırdılar. Açıp bakınca o güne kadar o yörede yani Mısır'da görülmemiş güzellikte genç bir kadın. Çok genç. Uzun boyunca sarı valdemizde. Çok gerçekten güzelmiş kendisi de. Onu görünce, dedik ki oradaki memurlar, hükümdar bunu çok sever. Eğer gümrün memurları, ne kadar güzel bir kadın götürürlerse, onlara o kadar bir ödül verilmiş onlara, hediye verilmiş onlara. Deler ki, bu senin neyin oluyor? Bir de hükümdarın bir kuralı varmış, eğer kadın evliyse, kolesi varsa, hemen kolesini öldürüyormuşlar derhal. İbrahim Aleyhisselam bunu bildiği için kardeşim dedi. Kim dedi? Kardeşim dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde yalan söylediğini bu Peygamber Muhterem'de. Üç yerde İbrahim'in yalan söylediği buyuruyor. Hatta yarın mahşer yerinde öyle an olacak ki mahşer yerinde herkese bir korku olacak bir an mahşerde. Herkesten daha sorgulama başlamadan önce o azamat ilahi Rabbimiz'e kahhar ismi orada tecelli edecek mahşerde önce herkese korku olacak muazzam korku olacak işte insanlar artık bakacaklar ki kimse ameline kurtulamayacak insanlar bir ümbüslük hale gelecek koşacak Adem'e açsam insanlar ya Adem ilk insansın İlk peygambersin, bizim babamızsın, dedemizsin. Aman bize şefaat. Diyecek ki evlatlarım, önüne bakıyor ama, evlatları. O Mevlam beni özel olarak yarattı, cennetine koydu. Bana Mevlam cennetini, helal kudu her tarafını. Bir ağaca sakadı. Ben o mevlesinden yediğim Allah'ın işi bana soracak. Nefsi, nefsi diyecek. Gidin Nuh'a gidin diyecek. Nuhaslam'a gideceğiz. O da şöyle diyecek. Ben kavmimle 950 yıl uğraştım kavmimle. Uğraştım. Gece, gündüz dövüldüm, taşlandım, sabrettim, sabrettim. Ama sonunda sabrım tükendi. Kavme beddua ettim. Onlar helak olsun diye. Bana Meryem bunu soracak. Nefsi diyor. Gidin. Kime edelim? İbrahim'e gidin. Yıllar sonra gelecek? O da şunu diyecek: Bence üç tane yalan söyledim. Yalan değil aslında. Aslında yalan değil niyeti. Ama ondan yine korkuyorum. başlamakta. Nedir bu yalanları? Yalan biri şu: Babil kavmi ki başta Nemur diye bir hükümdarları vardı, kendi inatlaştırmış. İnsanlar onun heykeline tapınıyorlar ne burada? Ve onların bir tapınakları varmış. Orada bir ilahları varmış, putları varmış yani. Bu Babi Kâmil'in yine yılda bir gün özel bir bayramları varmış. O gün kimse kalmamış şehirde, dışarı çıkıyormuşlar. İbrahim Aleyhisselam o gün çıkmamak için başına bir şey sarıyor. Hadi İbrahim gidelim. Bu bugün büyük bayram diyorlar. Elemeriz. Ben hastayım diyor onlara. Hastayım diyor, çıkmamak için amacı ne? Yani kalbim rahatsız, sıkıntıdayım. Niyeti o. Eğer hastayım demese, onu zorla çıkaracaklar, çıkaracaklar. Orada hastayım derken de niyeti şu idi: Kalbim yaptık anza dayanamıyor, patlıyorum. O niyeti. Birincisi bu. İkinci yalanı şu. Yalan değil aslında. İkinci yalanı şu kavme gidince bayramlarına İbrahim Aleyhisselam Putane'ye gidiyor. Bakıyor kapıdan girişleyince büyük bir put, insan şeklinde heykel yani. demişler. Eten küçük putlar eline balta almış. Hepsinin putların kırdı. Elindeki baltayı büyük putun omuzuna aslana dokunmadı. Neye hikmeti var tabi. Akşam üzeri kavme koşup geldiler bayramlarından. İlk işleri Önce tapınaklarına girmekmiş. Oraya koşup baktılar. Putlara parampoşa olmuş, yatıyor. Kim yapar, kim yapar? İbrahim yapar dediler. O dediler bunlara karşı. Kendisine geldiler. Sen bunları böyle kırdın. Belki büyük putu yapmıştır dedi. Büyük put varken küçük putlara tapıyorsunuz O bunu çekememiştir. O yapmıştır buna. Böyle bir yalan denir buna böylece. Üşünse de tabu kona fazla. Üşünse de işte burada sordu gümrük memurları. Bak daha saraya görünce aşırı güzelmiş. Kim bu? Kız kardeşim dedi. Amacı din kardeşim. Din diye kardeş tabii. Aslında gene din kardeşim dedi. Fakat tabi aldı bunu gümrük memurları. İran'da yanlarında hükümdarın saraya götürürler. İbrahim Aleyhisselam aşağıda bıraktılar kendisini. Hazreti Sadeh'i yukarı çıkardılar. Saraya, Füküm'den yanına çıkardılar. İbrahim Aleyhisselam tabii ne olacağını biliyor. Ne olacağını bildiği için on İbrahim Aleyhisselam yere kapandı. Secdeye kapandı. Şöyle dua etti. Ya Rabbi ateşin başına getirirler. ateş atacaklar beni. Ya Rabbi, yardım istemedim ya Rabbi? Hiç bana zor gelmedi. Ama zevcem yapacak bu muameleye dayanamam ya Rabbi dedi. ben dayanamam ya Rabbi dedi. Sen bana yardım eyle. Secdeye kapanamadı. Ağladı da Allah'a yalvardı. Mevlam bu dedi ki İbrahim, sen benim halim dostumsun. Ben terk etmem. Bak bakamadı dedi. yüzden baktı. Hem mekan kendisine yaklaştı, hem şeffaflaştı. Onda olduğu gibi görüyor olduğu yerden. O yüzden görüyor. Şimdi hükümden götürüyorlar Hazreti Sarayı, Hükümden onu gördüğü gibi onun gibi güzel hiç görmemiş, Aklı baştan gitti. Hemen eliyle saldırmış kendisine. Hazreti Sarı beddua etti. Bana uzanan elin kurusun dedi. Hem eli kurudu. Baştan omuzdan aşağı kadar. Eli kuruyunca çünkü bir korktu, hasaraya baktı, sen cadı mısın? O zaman Sirbaz kadına cadı dellermiş. Sen cadı mısın? Yani sihirbaz mısın? Elimi kuruttun. Hayır. Ben bir peygamberin zevci zev hanımım. Ben cadı falan değilim. O halde dua etti Allah'a, elim iyileşsin, sana dokunmayacağım ben. Peki, Ya Rabbi'ye dedi, halimiz. sen bunu şiva ver, iyileşsin Ya Rabbi'ye. Hem iyileşti. İyileşti. Füklü daha yine işte bir hazır saraya baktı. Yine dayanamadı. Güzeline dayanamadı böyle. Yine ahdinin sözünü bozdu. Yine art niyet, kötü niyete saldırmak istedi. Yine beddua etti. Elin kurusun deyince yine eli kurudu. Yine dua etti. Yine iyileşti. Üç sefer oldu. Üçünün üstünde tekrar ele kurunca, Artık hükümdarın içindeki işte gitti artık. Yani şevveti kesin bitti artık. Bu olayı görünce, kerametleri görünce işte işte gitti. Gerçekten niyeti doğrulaştı. Dedi ki ya Sare, üstün üstünde Allah dua et. Artık sana kardeş güce bakacağım dedi. Artık işte işte gitti dedi. Böylece. O da Allah dua etti. İyiyle iyileşti. İbemar samadetleri olduğu yerden bunları hem görüyor, hem konuşmalar duyuyor. Allah duyuruyor böyle işte. Şimdilik hükümdar hadi Sare'ye Sare, ben sana bak çok üzdüm. Ben sana biraz hediye bir şey vereyim. Benden o kabul edemem. Edemem dedi. İşte altında, mücevbele şunu da bunu etmem, etmem, kabul etmem. Dedi ki sonunda benim bir cariyam var dedi. Yani köle, kadın anlamına geliyor. Benim bir de cariyem var. Bu da dedi, sizin gibi Osil Zade bir peygamber soyundan Sara ailesinin neslindenmiş. Bir cariyen var, ismi Hacer. Ne olur onu kabul e dedi. Onu sana hediye edeyim, hibe edeyim dedi. Hadis Sara bir Hacer'a baktı, onu işi sevdi. İkini kabul eder dedi. Aldı. Şimdi Hz. Hazreti Sarı dışarı çıkıyor. Bir gün de orada dışarı çıkıyor. Yalnız Hadis Sare annemizin kalbi buruk amaçlı, gönlün buruk şimdi. Üzgün. Evet. Ona hükümde el süremedi ama kocası zevci. Haz İbrahim Aleyhisselam'a nasıl şimdi bu işe? Yani bir miyim acaba? İkse işte buruk buruklu içerisinde var böyle bir mahzun. Şöyle çıktı ve İbrahim'e döndü. Ya İbrahim sana bir şey söyleyeceğim ama inanır mısın acaba bana? İbrahim Aleyhisselam'daki his söyleme Mevlam bana gösteri dedi. Ben siz olayı da gördüm, Konuşmanı duydum, ben biliyorum dedi. Hassan bir okçuda, ok bir rahatta orada. İlah-ı Araştama'da tere Hazret-i Hacer'i aldılar. Oradan tekrar Suriye, Filistin'e döndüler. Şimdi bakın kadere bakın muhteremler. Azize Hacer valdemizin demek ki hükümdarın eline alınması için Mevla'mız İbrahim Aleyhisselam oraya yönlendirdi. Başlangıçta bu olaya geçecek. Bu da onun için imtihan olacak. Onu aldılar. Filistin'e döndüler. Ve günümüzde Filistin'de Halil Şehri, Halil Rahman da denir. Halil Şehri denir. Oraya yerleşti İbrahim Aleyhisselam. Orası ıssızmış zaman ama. O dönemde. Şimdi tabi bir kasaba, bir şehir orası. İbrahim Aleyhisselam işte oraya yerleşti. Gurbet, muhteremler tabi derler ya çekmeyen bilmez bir söz vardır böylece. Gurbet gerçekten çok acı bir şeymiş gurbet. Ne yazık ki Allah-u Meclam'ın takdirin gereği her peygamberde bu acı yaşadığında. Hey peygamber! Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi Mekke'den kovuldu peygamberimizde. Doğdu büyüden kovuldu. Peygamberimiz Mekke'den çıktıktan sonra o mağaradan çıktıktan sonra peygamberimiz döndü Mekke'ye peygamberimiz, peygamberimiz de yaş geldi. Yani gerçek bir zor. İbrahim Aleyhisselam adetleri şimdi Hazreti hanımı yanında o Halil Rahman denen mevkiye. O zaman tabi şehir, kasaba, değil. Oraya yerleştiler. Etrafta işte göçebeler, şunlar, bunlar. insanlar filan. Gürbetteler, yalnızlar. Aradan yıllar geçti. Hadis diye Sare annemizden İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuk kalmadı der. Çocuk kalmadı. İbrahim Aleyhisselam şey dua etti şimdi orada. Rabb'i. Ey beni Rabb'im. Hebli min'es salihin diye dua etti. Rabbi ey benim Rabb'im, beni yaratan Rabb'im. Hebli. Bak burada hem hibe. Ona geliyor. Hebli bana hibet. Nedir hibet? Bir karşılık, yani bir şartlar, koşullar yok. Hasarımız kısırmış. Çünkü olmayacak ondan. İbrahim sen bunu biliyor. Ya Rabbi, sen bana tarafından hibet. Mina salihin, ama salihinden bir evlat. Salihin de müzekker burada. Cemil Sigasa geliyor. Yani, Erkek evladı istedi İbrahim Aleyhisselam. Nasıl isted ama? Salihinden olsun, salih olsun böyle dedi. Nedir salih mütelemler? Bir kimsede üç şey bulunursa, o kişi salihlerden. Önce iman, gerçek, kesin iman. Sonra Allah'a emrine itaat, üçüncüsü ahlak, ahlak böyle dedi. Eğer bir insanda güzel ahlak olmasa, Kişinin ne etse yine kişi salinden olamıyor. Çünkü bir anda her şeyi bozar. Vay kızdım da, köpürdüm der, işte kafam döndü der, şu oldu, bu oldu der. Her şeyi ikisi yıkar götürür. Üç şey oldu mu salih oluyor. Yemezler sana dua etti Mevlamıza. Ya Rabbi sen bana kendi tarafından hibe et Nasıl olsan ver ama salihinden olsun. Hadis Sarı Validemiz şimdi Bahtlı İbrahim Aleyhisselam'ın çok çocuk istiyor grubette. Onlar abi bu sevgiyi isteği vermiş. Mevlam vermiş. Çok istiyor, Olmasını istiyor. Ama olmuyor Sarı Hanım'dan olmuyor. Dedi ki Sarı Validem İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim ben bu dediği carimi sana hediye edeyim dedi. Tabi hükümdar o cari Hazreti Haceri Hazreti Hazreti Hazreti Sarı'ya için bu defa hadis-i sahra validemiz kendi isteğiyle Ya İbrahim ben sana bunu hibe ediyorum. Bu senin zevcen olsun, bu da olsun. Belki Rabbim sana bunu elat verir. Diye kendi isteğiyle Hazret Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a verdi. Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Febe şernahu bir gulamın halim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a yatınca hemen Rabbim bana müjdeyi verdi. Febe ona hemen müjde verdik Mevlam buyuruyor. Bir gulamın bir oğlu olacak. Nasıl oğlu? Öyle gulamken yani sıfatı geliyor halim, halim selim böyle. Yumuşak huylu anasına basına gayet uyusal saygılı ahlakı çok güzel böyle bir evladı olacak. Mevla müjdeyi verdi müjdeyi aldı. Ama imtihan bitmiyor ki muhtemelen dünyadan böyle bakınız ben. Hazreti İbrahim Mahallesi'nin çocuğuyorken evet evlat isteği vardı sıkılıyordu evladımı seveyim böyle isteği vardı evladı oldu ama imtihan bitti bitmedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bu müjde verilince o anda bir aşka geliyor şöyle bir şey kaşırıyor. kaçırıyor bu da Allah'ın ta hikmeti tabi Ya Rabbi sen bana evlat verdiğin zaman doğduğu zaman en sevdiğimi sana kurban edeceğim diyor Mevlamıza adıyor. adıyor en sevdiğine Allah kurban edecek şimdi İsmail Aleyhisselam doğdu. Yani oğlu doğdu. Adı İsmail oldu Aleyhisselam. Doğdu ama bakın muhteremler kader var ya kader müsterenler. Yani nasıl ki rüzgar, fırtına gelir de ağaçların bir sallar Mevlam böylece. Yapığa döker, meyvesi döker, sallarsa yani biz de gerçekte öyle ...kader, rüzgarı bizi salla sallıyor aslında... ...farka değil hizmet Bir ağaç ne kadar dirense dirensin... ...yeline bir şey gelmez. Çok direndi mi kırılır, da kırılır bu sefer. Onun için kadere karşı gelmiyor aslında. Şimdi ne var kaderde muhteremler? Bu İsmail Aleyhisselam... ...Mekke'ye gelişmesi gerekiyor bunun. Onun neslinden peygamber dünyaya gelecek... O andan bir şehir bir şehirlik amarada, kabe yok orada böyle işte. Oraya kabe kurulacak, orası bir şehirleşecek. ve on esyilden ağır zamanda son peygamber gelecek. Allah'tan takdire bu. Ne gerekiyor? Sebep ne gerekiyor? Allah Teala'nın yaratıyor şimdi. İsmail aslan doğdu bebek, evet. İbrahim aslan tabii çok mutlu ama çok ama mutlu. Dayamıyor şunu sevmeye hep kucağına alıyor, öpüyor, şey yapıyor, seviyor. O kadar, o kadar seviyor. Fakat ne oldu? Hayatı ı valdemize Validemize içine kıskançlık ateşi düştü. Önce yalnız onda ilgileniyordu. Tek hanım vardı. Şimdi çocuk olunca, çocuk da kendisinden almadı şimdi. Gibi Aras'tan çocuk da aşırı seyredir Mevlam'a kendisini sevdirirdi. Çocuk çok ilgilenince Hayat-ı Sâre Validem içine Kıskançlık ateşi düştü, artık dayanamıyor, dayanamıyor. İbrahim, ben bu çocuğu görmeye, Hacer'i görmeye artık dayanamıyorum, çatlayacağım ben dedi böyle i̇şte Eline dil onda mı? Kader yönlendir bu şekilde. Diye ki ne yapayım Hacer? Bunda ne yapı? Allah bizi verdi mı? Verdi ama alıyorum götürsene götürsene götürün yer. Getirip götür bir şere bire bırakım onda. Ne yapalım? Olsun olsun. Olur mu Yası günah falan? Allah emr İbrahim aleyhisselam'a. Ya İbrahim hanımın, nikahlı hanımın zevcen sarı ne diyorsa, onu dinle. Yani emir verirsin kendisine, dinle ona bakalım. Peki ya Rabbi. emir verince, tuttu bir gün Hazreti Sarıvalidemiz, İbrahim artık çatlayacağım, al bunu götür, çöre bir yere bırak. Peki. Bir tulum, eskiden tulum yapılamış, tabii kapı eskiden böyle, şunlar bunlar. Bir tuluma su koydu İbrahim araştıran bir tulumla yiyecek kurma koydu. Deveste aldı onları da çıktı. Yani Frise'deki Halil Rahman'dan çıktı. ne işte bilemiyor ama. buradaki ki Rabim ya İbrahim, deve nereye çıkarsa orada kal burada. İbrahim'dan çıktı, deve yürüyor Mekke'ye doğru, deve gidiyor gidiyor. Yalnız şu azaleyen Muhiteler Halil Rahman ile Mekke arası o deve yürüyüşüyle kırk günlük yol. Kırk günlük yol. Ama Allah Teala ona yolu kısalttı. Tay-i mekan deniyor der. Bu peygamberde tabi büyüğü olur. evliada bu olur muhtemem evliada bu olur. Hatta bazı Allah'ın salih kuluna bu hal olur belice. Tay-i mekan uzun yol durulur, kısalır. Durulur. İbrahim A. Hazretleri... O kırk günlük çölü kısa zamanda aştı taburasını. Fakat varmadı. Açtı orasını. Tam kabilin bulunduğu yer, zemzem kuşunun bulunduğu yer. Tabi şimdi kapalı. Hacerinin hizasında orada. Oraya gelince dev oraya çöktü. Evet Türk çökünce dedi ki Hacer e, Hacer aşağı in. O evet. neyse bilmiyorum ama indi. İsmail Aleyhisselam'a olunu, birçokunu verdi. Al bunu da. Aldı. Koyunu yere koydu yerine. Al şu suyu. Suyu aldı. Yiyeceği al. Koy yerlere. Hiç konuşmadan döneceklerini geri çekirdin ya. Ve ona böyle öyle emir verdi. Onlar imtihanda. Allah'a tevekkülde. İbrahim Aleyhisselam, deve üzerine hiç yemeğe inmedi, inmedi. Deve kalktı. Deve kalktı. Deve geldi, çıkamete de döndü. Yürümeye başladı. Hazreti Hacer, genç kadın tabi. ilk oğlu da, ufak çocuğu. Şirketlerden bakındı. Ne bir kuş sesi var. Yani su yok etrafta. Ne bir insan sesi var. Ne bir mamur bir şey görebildi. Oldu kızgın bir çöl. Yani güneş taşlar, yanlış kaplara taşlar. Öyle bir yer. Korktu, tabi. Koştu arkasından. ''İbrahim beni kime bırakıyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Ne oldu?'' Konuşamadı, konuşmuyor. İmtihan Allah'tan cehali İçi yanıyor, gözü yaşlı İbrahim Aleyhisselam Hanım. O kadar çevri yavrusunu bıraktı oraya, çöne bıraktı. Ama Allah emretti ya, gözü yaşlı, öyle bilmiyorum. Hazır var, Hacı Hanım'ın tekrar baktı, koş arkada ''İbrahim'i kime bırakıyorsun?'' Bilmiyorum. ''Şöyle bakın yine koy, İbrahim'i kime bırakıyorsun?'' Yoksa Allah mı emretti. Ve Eve deyince bakın o kadın Hacer validemiz çölde. Ne dedi? Malum ki Allah emretti. Allah bizi görür bilir. O zaman korkmadı. Allah'a teslim yani Ama senkini bırak bırakıyorsan, Peygamber olsa sana güvenemem. bak. Peygamber olsak sana güvenirim. Her şeyi biri göremesi çünkü dedi. Allah bizi görür bilirdi böyle Döndü. Her sene bir defa İbrahim aleyhisselam onlara ziyade gelmeye başladı. Tabi konuya girmiyor fazla, işte Cumhurbaşkanı geldi falan onlar konuya girmiyor. İbrahim aleyhisselam her sene bir defadan ziyade geliyor deveyle, geliyor, görüşüyorlar, dönüyorlar. Böyle anlattı İbrahim Aleyhisselam'a Şimdi, ya İbrahim, senin adam var diye, ben sana elat verirsem en sevdiğini bana kurban edecektin. Bu adanın yerine gidir. İbrahim sen düşün, neyi çok seviyor? Koyunları çok seviyormuş. Bilmem ne kadar, yüz sene kadar koyunu Allah'a da kurban ediyor. En çok bunları seviyorum diyor. Ama gece hayırdır Mevlam diyor. Daha çok sevdiğim bir şeye daha var. Ne bu develeri var, şu bu var, yok. Ne yapsa fadetmedi. En sevdiğin İsmail onu bana kurban edeceksin bakalım. Şöyle oldu müslümanlar. Şimdi İbrahim Rasulullah buna ateşlerim okuyacağım rızık Allah. Mevla İbrahim Rasulullah ama rüyada bildirdi. Rüyada bildirdi. İlk gece açça bildirdim Mevlam. Ya İbrahim o İsmaili bana kuvvet keseceksin. İbrahim Rasulullah uyandı. Zaten peygamberlerin gözü uyur, onların kalbi uyumaz muhteremdir. Kalbi uyumaz. Peki nasıl oluyor bu olay acaba? Tabi yaşam insan bunu bilmez. Bilmez böylece. Işte. Şir oluyor muhteremdir. Kalp dediğimiz insanın gerçek kişiliği, kimliği, ruhaniyetli kişinin böylece. Işte. Nasıl ki bu bedenin bir gözü içme duygusu var da aynı şeyler ruhta var. Buna kalp gözü Buna kalp kulağı denir. İşte bir kimse peygamberler ve büyük veli evliyalar. Onun yattıkları zaman onların gözü kapanır, gözleri uyur, onların beyni, bedeni dinlenir, onların tabi kalbi uyumaz. Yani o kişi yattığı yerden kalp gözüyle her iş olduğu gibi görür. Kalp kulağı ile konuşanları duyar, dinler, peygamberle evliyalar. Böyle bir vardı onlarda. İbrahim Aleyhisselam uyandı. Emir geldi. İsmail'i kesti. Allah Allah. Masum bir yavru. Yani yabancı bile olsa e, masum bir yavru nasıl kesilecek işini bu? Nasıl acaba vicdanen, hükmen, fukuh açısından, dinaçtan bu nasıl bir şey acaba? E, bir karar veremedi. Bir şüphede kaldı. Acaba ''Rüyama şeytan karışmasın'' dedi... tabi onlar şeytan karışamaz ama... İbrahim bunu mantık kabul edemedi birdenbire... yani oğlunu kestirir... emredilmesinin kendisine... kabullenemedi... bir şek şüphede kaldı... işte o güne... yevmi terviye deniyor... şimdi bayram günü... biliyorsunuz... mesela bu bayram perşembe... nasıl olsa... bir gün evvel çarşamba... arefe günü deniyor... Arafa'dan bir güne salıyor da yevmi terbiye günü deniyor işte. Terbiye onun için deniyor. Yani kararsığlık bir şey şüphede. İkinci akşam yine aynı vakitte aynı şekilde emri geldi. Ya İbrahim ol İsmail'i kullan et diye kendisine. Uyandı. inandı ki bu haktan bu. Onun için arafe deniyor. arefe villi anlamına geliyor. Bildi ki bu emir ilahi emirdir. Yapması gerekiyor derlerden. Üçüncü aşırı yine geldi. Emri geldi. Onda yemin nahır deniyor. Yani kurban kesmek gibi anlamına geliyor. Yemin nahır de geliyor. Yeme marşı adetleri Hazretleri tabi emir alınca hemen devresine bindi. Mekke'ye geldi. Şimdi burada bir gerçek daha tabi üzerinde gerekiyor. Rüya ile kişi amel edebilir mi? Bu biz edemeyiz Bize rüyamızda eğer İslam'a zıt karşı bir şey söylenirse biz onu yapamayız. Ne kadar merekle görsek rüyamızda ne görse görelim. Eğer bize İslam bir şey emredilirse yapamayız. Biz ümmetiz. Allah Teala Peygamber değil muhteremler. Allah-u Peygamber emreder. Allah-u peygamberlere yine hükümler koyar peygamberlere. özür olarak koyar böyle işe. Biz haşa peygam olmadığı peygamber olmadığımız için ümmetiz bizler peygamber getirilene bağlıyız. Yani şunu bilelim ki biz böyle bir rüya görürsek biz onu amel edemeyiz. Biz kitaba sünnete bağlıyız. Velhamdülillahi buyuruyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْفُ İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldi ev üzerinden Hacer Hacer bağırdı hatta çıktı. Ya İbrahim dedi ki ya Hacer İsmail'i e yıka onu temizle temizle yıka üstüne en temiz bir şeyini giydir tabi o zaman da en çok iki kat var yani üç yok tabi üzerine en temiz bir şey giydir bize bedenin yıka onu alacağım da biraz da şöyle, şöyle çıkacağım dolaşacağım biraz dedi peki tabi hemen Hacer validemiz İsmail'i aldı hem onu yıkadı 100 sene temin bir şey giydirdi dedi ki Hacer bir de bir ipler, bir de bir büyük bıçak ver biraz da çölde dönüşte dedi odun keser toplarım <gülüyor> tabi çöl bitkileri böyle kalın olmadığı için bıçakı kesiyormuşlar ibale getiririm. Peki de hemen bir ip verdi. Bir büyük bıçak verdi. İbrahim Aleyhisselam, o İsmail Aleyhisselam aldı. Mekke'den Mina'ya doğru yürüme başladılar. Ve lab yürüyor babası beraber meahisse İsmail Aleyhisselam da babasıyla beraber yürüyecek hale gelmiş böyle. Yürüyor, koşuyor. Tabii İsmail Aleyhisselam da ancak senede de bir defa babasını gördüğü için onda da baba özlemi var. Babasını ancak seni de bir defa görüyor. Babasını gördü. O kadar sevinçli. Bir babasını aldı. Gezmeye götürüyor. O kadar sevinçli böyle İbrahim Aleyhisselam, Aleyhisselam babasından haber oynuyor, gülüyor böyle gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam dedi ki oğlum arkadan geldi dedi ona. Tabi bilmiyor daha bir şeyi. İbrahim Aleyhisselam ağlıyor tabi. Gözleri yaşlı. İbrahim Aleyhisselam da insanın en ise Evvahin Ali Mevlamı yürüyor. O kadar mehammetli kendisi. Biraz sonra şeytan, iblis, yani iblis şeytanın başı, biraz kendisi, Haz Hacer'e eve geldi. İnsan şeklinde geldi. Hacer, Hacer bağırdı. Kim o? Hacer, sen burada oturuyorsun. E, ne yapayım? Bak İbrahim aldığı olduğunu kesmeye götürüyor. Hacer Gül de sen kimsin be dedi. bir baba oğlunu keser mi? Hele İbrahim hem Halilullah peygamber sen deli misin çılgın mısın sen? Kimsin sen dedi. Ama Allah'ına öyle emretmiş. Eh, Allah Allah'ın emri ise beni Allah'a. sağ Allah, beni kurban kurbanlayayım ben dedi. Bak şeytan annesini kandıramadı. İbrahim ailesi e, geldi. İbrahim insan şeklinde ama İbrahim Aleyhisselam tabi tanıyor, şeytanı da biliyor. Tam bir şeytan taşlama yeri üç tane şeytan taşlama yeri var Mekke ye en yakın kısmında buna büyük şeytan derler Türk, Türkiye'de ee, oraya gelince İbrahim Aleyhisselam da şeyden karşısına çıktı İbrahim, İbrahim dedi. İnsan dedi, hiç hiçbir rüya ile bu olduğunu kıyabilir mi? Şu şunun yavrunun bir gözüne baksana Şurcuğun bir yüzüne baksana be dedi. Nasıl mı kıyacaksan dedi. Bir rüca böyle dedi. İbrahim Aleyhisselam yere eğildi. Taş aldı bir avuç. atma başladığında bir taş al almış avucuna. Öyle gelmiş avucuna. Taşları attı şeytana. Şeytan kaçtı. Orada tekrar tekrar üst çıktı. Aynı noktada şeytan taşlarını düşünüyor orada böyle. Yani manevi taşlarını oradan. İbrahim Aleyhisselam Mine'ye geldi. Kurban kesilen yer. Aynı kesiliyor kurban gene burada. arada. Afiyet yüksekçe. İran sonra gelince otur yavrum dedi. İsmail Aleyhisselam oturdu. İran Aleyhisselam sürekli ağlıyor ama. Sürekli ağlıyor. Tıkanıyor. Doğru konuşacak. Şimdiyeti önce oğluna durumu anlatacak. Anlatacak oğluna. Oğlu da öyle şaşırıp istihar etmesin. Allah'ı istihar etmesin derlerdi. Şöyle dedi Kale. Mesebillah. Ya Büneyye ey yavrucuğum bu isme tezkir bak. Ya beni olsa evladım normal olur bela. Ya Büneyye yani küçük yavrum ey benim yavrucuğum. Enni erafi menami ben rüyanda gördüm Rabbin gösterdiği enni ezbehuke seni boğazladım bir kestiğim kumağı temimi gördüm. Hem de Nasıl kus kesme gerekiyorsa rüyada göstermiş kendisine, Gösterilmiş kendisine, kendisine. yavruşıyım, evlatşıyım, bana Rabbi rüyada gösterdi, senin kurum etmek bana emredildi. Fenzur, bak düşün bakayım, mağda tera, senin görüşünde yavrum, ne dersin bu şey yavrum varca, bana Rabbim böyle emretti. Nasıl kum bana rüyada gösterildi, Allah bana emretti. Yavrumuz sen ne diyorsun? Senin görüşün, düşünün ne yavrun? Hala. bak ne cahvan diyor yani Çocuk. Ya ebet ifal ma tümer. Ya ebeti Buradaki te yeden burada, burada ya ebeti ey babacığım dedi. Ey babacığım ifal yap hemen yap. Ma tümer. Ne emir olunduysen. Hemen yerine getir, getir bu amacını getir. getir hem Allah Kurban olayım. İnşü müsabirin seteci dünyi. Sana İsmail bakın, şu ilave etti, madde bakın. Seteci dünyi inşallah mina sabiriin. İnşallah beni sabreci bulursun dedi. İsmail Arslan Allah'a teslim oldu hiç yok böyle, tamam teslim olur Kurban olacak. Ama tabi can tatlı ya muhteremler. Tabi çürük için can daha tat, Herkesin can tatlı ama tabi canı tatlı. Ona da aklına geldi. Acaba bu can havliyle istenip etmeyim. Bağırıp çağırmayayım. Tepilmeyeyim acaba. diye Allah'tan yardım istedi. dedi. İnşallah beni sabredece bulursun dedi. İnşallah sabrederim dedi. Sonra sonra İsmail Efendim babasının orada balı söyledi muhteremler. Bakın bak, çocuk böyle. Hem Allah'a teslim oldu hem şey Babacığım, üstündeki gömleğimi çıkar babacığım, kanlanması. Anneme bunu götürürsün, annem kanlı gömleği görürse dayanamaz belki. Allah istendi annem belki de kadındır dedi. Gömleğini çıkar babacığım dedi. Babası gömleğini çıkardı. Babacığım dedi, benim elimi ayağımı da bağla ya Rabbi dedi. Boğazımı keserken belki de can acısıyla elimde olmadan elimi ayağımı tepindirirken belki sana vurabilirim. Babama asi olarak Mevlam'a kavuşmayayım babacığım. İlim ayağımı da bağla benim dedi. Ve daha vasiyette bulundu işte babacığım anneme bunu nasıl olduğunu söyleme arkadaşlarım eve pek gelmesinler yakın zamanda annem üzülmesin falan diye Çok da sırtta bulundu felema eslema ikisi artık teslim oldu emrine biri yavrusunu kesecek kesecek ateşten korkmayan bir aleyhisselam hiç korkmayan bir aleyhisselam ağlıyor tabi içi yanıyor Allah'a emrediyor ama ben. i̇mtihan tabi. İkisi teslim oldular. Öbürü de Allah'a emrediyor. oldu. Ve tellehü lil cebini. İbrahim Aleyhisselam bunu yatırdı. Lil cebini şaka geliyor Yani yan yatırmadı. Hatta önce yan yatırmış İbrahim Aleyhisselam yan yatırmış Boğazan kesmesi için. İsmail Aleyhisselam işine bakıyor. Baba baba beni yüzümü aşağı çevir. Tam bıçağı boğazıma dayınca benim gözlerimi görürsenim belki de dayanamazsın baba. Elin titrer kesemezsin baba dedi. Benim yüzümü alnımı şey çevirmedi dedi. İbrahim Aleyhisselam yüzü koyun. Tam alnı değil de şöyle şaka. Şu, şu yere çaplıtı. Ve İbrahim Aleyhisselam o büyük bıçağını eline alıyor. İsmail Aleyhisselam yine baba, baba ne oldu babacığım? Bıçağı bir tekrar bile baba dedi. Bıçağı tekrar bile babacığım. Birden kesin de acı duymayın. İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı. Artık bilebildiği kadar nefsi biliyorsa bıçağı biledi Artık geldi ve bir uzattı boynunu. Allah teslim oldu. İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı dayadı. uzu Çok büyük bıçakmış. Bütün gücüyle böyle bir bastırdı. Ama İsmail Aleyhisselam'ın bir kılını kesemedi, derisinde çizgi yapmadı bile. Yani o kadar bastı halde kuşa derisinde bir çizik böyle bir işaret bir kırmızı olmadı bile. İsmail Ahrsam baba baba kendine geldi. "Eyad acısı merhametin Allah ihsan etme" dedi. Kendine gel, dedi. İbrahim Ahrsam tekrar şey bıçağa baktı. Yine yeni baştan bile diye tekrar şöyle güzelce basıp çok böyle çekti, gözünü kapatın onu da. Öyle çekti. Ama yine İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın hiçbir zerresini kesemediği gibi İsmail acı duymuyor. Hiç duymuyor. Üç sefer çekti. Bu sefer taşa vurdu bıçağı. Taşı kesildi. Bıçağı kızdı. Bıçak! Taşı kesildiğinde iyi benim oğlumu kesmiyorsun. Taş konuşuyor da mı? Her konuşur. ya, zere konuşuyor. Ya İbrahim! Sen kezirsin ama Allah bana kesmeyi nasılsa keseyim onu. Ah. O anda işte bir ses duyuldu. Ve nâ deynâ hu. lida. Uzaktan bağırma anlamaya geliyor. Cebrahselam bağırdı, yukarıdan bağırdı. En ya İbrahim! Ya İbrahim! Bu olurken... Allah da meleklerine buyuruyor. Bütün gök meleklerine buyuruyor. Meleklerim, ben Adem'i yaratacağım zaman bana demiştiniz ki, Ya Rabbi, o insanın sana isyan ederler. Fidde olurlar. Onu yaratmasın acaba demiştiniz. Bakın, bakın. Nasıl kullarıma bakınız böyle işe. Bütün melekler o anda o noktaya bakıyorlar. Bir baba, Özen yaşakıyor, gözünü yummuş, oğlum bazen bıçak çekiyor. O küçük yavru da, daha baharın doymayan yavru da, uzak bir Allah'ın Allah'ımın teşeğin başı keçileri orada duruyor orada. Melekler bunu daramete bunu. Allahu ekber. Ya Rabbi nasıl bunu yapabiliyor bunlar bu şekilde? Allah ekber. Gökte inliyor, tekbiri inliyor. Velang bir ya İbrahim Kadı Sabbad te rüya. Tamam, rüyana sadık oldun. Yerine getirdin işte. yani bıçağı kestin bıçağı sürttün oğlun dayadı imizim, o andan Mevla muhteremler bakın şöyle buyurdu. Ya İbrahim rüyana sadık oldun. Rüyanın yerine yerine getirdin kesmeye azmettin. bilfi fi buna teşebbüse bulundun. Başladın biz musimleri böyle mükeffatlandırırız. İnnakdaki nezzil muhsinin. Muhsinin ihsan makamı deniyor. İhsan makamı deniyor ki allah Teala'yı her an görü gibi bir hale bulunmak. İnne hâza lehüvel belâül mübîn. Belâ buyuruyor. İşte bu el-belâ. Yani bela burada imtihan anlamına geliyor. Elbibin apaçık elbibin imtihanıdı İbrahim Aleyhisselam'a ve bizi bir azim. Arkadaşlar Mevlam ona fide verdik. Biz zibihin azim. Zib, zebiha. Kesecek kurban, azim, çok heybetli, cüsseli. O anda Mevlam burada Cebu Aleyhisselam'a daha üçünü çekerken İbrahim Aleyhisselam tabi bunlar muhtemelen maneviyatta maneviyatta bir saniyede binler yıllık işi döner maneviyatta buradaki Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail'im cennete git cennete git cennetteki Habil'in koçunu al benim İbrahim'e Halil dostu İbrahim'e götür o yerine onu kessin biliyorsunuz Habil-Kabil olayı vardır. Bu evlenmekten dolayı Kabil'in işte bir kısranışı geldi. Kendisine verilen kızı kabullenmedi babasının verdiği kızı. Bunun için karısı Habil'i öldürmeye kalkıştı. Bunun üzerine buradaki Adem Aleyhisselam ikinci Allah Allah'a kurban adayın bakalım. Kimin kurban kabul olursa o haklıdır. Adem Aleyhisselam'ın şiriyatı öyleymiş. İkisini kurban adadılar. Hz' Habil'in kurbanı kabul oldu, göğe kaldırıldı. Göğe kaldır, cennete götürüldü. Götürüldü bakınız. Yani her şey böyle bir Allah'ın takdiri, planlı projeli muhtemelen. Işte. Projeli. işte Habil'in o koçu, kurbanı o günde İbrahim Aleyhisselam zamana kadar cenneteymiş. Tabi cennete zaman olmadığı için cennete yaşlama yok. Ölüm yok cennete, hastalığı yok cennete. Koyun da nasıl dünyada böyle saldı genç ilk koş ise anne de kalmış. Kalmış. Tabi orada daha gelişmiş. Cennet-i Bir de şunu arz edeyim. Tabi koyun da olsa cennet yiyip içiyor ama altıya piştirmeyordu ama böylece? Yani cennette var yok tabi benze. Terkip ondan çıkıyor. allah taray Teala verdi. Ya Cebrail'in cennete git havin koçunu al benim Halil'ime İbrahim'e götür. Onu onu yine kessin bakalım. Cebrail Aleyhisselam koş sabaha ber. Birinci samaya indi. Gökleri geçti. Sabaya geldi. İbrahim Aleyhisselam üçüncü kez bıçak onu salıyormuş. Cebrail Aleyhisselam dayanamadı. Bağırdı odan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. vardı. Tabi bütün merak-i kiram hatta bazı evlullah'a göre bütün madde alemi yani dağlar, taşlar, denizde hepsi varmış, tekbir varmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bütün alem bir çınlamış, tekbir çınlamış. İbrahim Aslan'ın sesi duyunca, başta kaldırıp baktı. Cebrahslan'ı gördü, koçu gördü. O da şunu söyledi. La lillallah li vallahu ekber. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Bu da e, başında biraz daha La ilahe illallahü ve Allahu ekber dedi. O anda Cebrail Aslan geldi. İsmail Aslan Koç'u görünce durumu öğrenince o ne dedi? Allahu ekber ve lillahi l-hamd dedi. Oradan tebrik aldı işte. Bir de kız ananı vereyim inşallah. Allahu ekber Celleşanü, en büyük Allah Hatta burada en büyük anlamı da iyi görmüyor bazı ulemalar. Çünkü neden büyük bir min gerekiyor? Arifçe buna böyle neden bir anlamına geliyor? Daha doğrusu ancak büyük, büyük değil Allah'a mahsustur. Odur büyük olan bence. O da sahibi, o da sahibi, odur büyük olan. Şimdi günümüzde bazen geçiyor, işte en büyük futbolcu şu, en büyük, en büyük şu. Bu çok günah muhtemelen. Çok günah bu. Çünkü en büyük Allah cezası oluyor. İbrahim Aleyhisselam ne La ilahe illallahü Allah'tan tam ilah yoktur? Allahu ekber, ekber Allahu ekber, hebi Allah'tır. İsmail Aleyhisselam da Allahu ekber, evet emri Allah'tır. Velillahil hamd. O da Allah şükür etti. Velillahil hamd. Bütün hamd senel şükür Allah mahsustur dedi. Yani kimseye bir şey beklemiyorum. Allah böyle demiş. Ona şükür dedi. Ve hemen İbrahim arsamazetire İsmail erşalını e, iplerini çözdü bağlarını kalktı. Tabii birbirine sarıldılar çok tekrar eder İkisi birbirine sarıldılar ağlamaya başladılar da böylece. Cebrail selamını almasam dayanamazdı, dayanamadı böylece. Gül aldınızlar ikisi sevmiş şane ağlaştılar baba oğul bir zaman kallar Berci böyle. Bir olup öyle ağlaşırlar. Ondan sonra tabi Raflek Şerini Zebru Arslan dedi ya İbrahim Allah emrine getir bu koçu İsmail Arslan'a bedel Ona fidye olarak bunu Allah'a kurban et dedi böylece. İbrahim Arslan elindeki bıçak ile o koçu Allah yoluna kurban etti. Ve o koçun boynuzlarını Kabe'ye aslı Ramtu'ya. Onda daha yoktu Kabe. Sonra Kabe bina edilince İbrahim Aleyhisselam o koçun bonuzlarını Kabe'nin kapısına astı. Astı. Peygamber zamanında onlar duruyordu hala. Aradan binler yıl geçti hala duruyordu. İşte Peygamberden sonra Ablu İbni Zübey ile Hacı Arslan'ın bir orada savaş oldu. O Haccacı Zalim denen o zalim Kabe'ye şey attı muhtemelen böyle. Yakmak için yağlı bez attı kucaktan böyle. Attı. O anda Kabe bir tahrip oldu. Hem yandı. işte o zaman orada yandı, kayboldu. Yani o zamana kadar ona durmuşlar. Mevlam Hakkadan buyuruyor Selamün ala İbrahim. Benim selamım selametim İbrahim olsun. Mevlam buyuruyor. İşte azı cemaatimiz Allahü Teala'nın emrine teslimiyet. Şimdi burada bizler bunu anlamamız gerekiyor bizlerin. Hem bir babanın hem oğlun Allah'ın emri cireşanlığı tam böyle bir teslimiyetleri. Tabi kısaca bir de kendimize bakalım mütevelli. Bakalım kendimize. Allah'a ne kadar teslimizim acaba, ne kadar teslimiz acaba? Kurban kesmede, zekat vermede, Allah yolunda malımızı vermede, vermede. Biraz Allah yolunda yorulmada, üşünmede, tem, ne kadar acaba fedakarızdım. Eve gelirdi mesela, hele hava soğuk kışsa, artık yaslamamız gece geciklip otururuz böyle yemeğe, soffaya, televizyon, kumanda elimizde karşı efendim, şu kanal, bu kanal, şu kanal, bu kanal, böylece tabi haramı da var, yalanı da var muhteremden, namahremi de var böyle kafaları karıştıran din karıştırıcı amaçlı, kötü, art amaçlı böyle filmler, sözde şunlar, bunlar da var e sonra Allah da gelince, yaslamazına gelince uykumuza girerli artık, uyuşuyoruz da abi yas kılmamıştım saydım Evet, kılmamıştım ee, çok da uykum var, yoruldum ama ne yapıyorsan? Şöyle isteksi bir yavaş bir abdest. olmazsa şöyle en kısa bir süreyle hemen yat kalk ama kafa dalgın. Zaten kafa doldu, haramlık, günahla doldu efendim. Gözden girdi böyle. Kalp zaten karardı, zaten kalp tamamen kafede girdi. Öyle gafi bir kalple, yorgun bir kafayla, yorgun beden nasıl yaslamazını, hadi kılıvereyim bakalım muhteşemler. Ya efendim. İşte mesela bir hanım kalkıyor evden başımı evleni örtemem Ya mı vara bak evladı ne keştiye bak Allah işi Allah onu kalkıyor keşmiyor Allah o canını Allah'a talay veriyor badi canını veriyor tabi Allah bizi imtahet bu şekilde belleye olmuyoruz ama bir başımızı örtememek yani. Böyle bir karşı bir şey kendisine böyle. Yani bir zorlama yok. Hayat tehlikesi yok kendisine. Böyle bir şey olmadığı halde sırr nefsini aşamama, çevreyi aşamama, efendim çağlaşayım diye çağlara takılma, bir başı örtememe. Efendim namaz kılma işte kılamıyorum. Bir namaz kılamama. Yani gerçekten yani durumu iyi tabi. Allah eylesin inşallah. İlla Teala Fatiha.